Başlık. Selam gençler. Selam gençler. Nasılsınız? Ne? Evet. Seçim öncesi game of <gülüyor> <gülüyor> programımıza hoş geldiniz. Evet, 3. konuk olarak e, life size bir Snoopy var. E, evet, Tintin kitaplarından. Bu Türkçesi neydi? Hiç fikrim yok. Beyaz neydik? Beyaz, beyaz değil. Neydi bunlar de gerçekten? Türkçe sin hatırlamıyorum. Ben, hatırlamıyorum ben Türkçe ten ten kitap okudum da hatırlamıyorum ha. Okumadın mı hiç? Hiç Türkçe ten ten kitap okumadım. Hepsin İngilizce okudum. Vallahi sınavı sunami... Türkçe ne demeli mi? Hatırlamıyorum ben de. Mesela ben Red Kitleri de hiç Türkçe okumadım. Asireksleri de hiç Türkçe okumadım. Hepsi İngilizce okudum. Allah İngilizce filmini etmişsin de Türkçe. Asterix, ha şey Redkit'in Red e izledim. Asterix'e Asterix... denk gelmiş olabilirsin. Asterix'in Türkçesine vardı evet. Evet, da izlemedim. İzlediğimi hatırlamıyorum yani. Evet. Ben İngilizcesini izledim hatırlıyorum. Tsunami'nin Türkçesini hatırla 22 22 mesela. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Evet. Game of Thrones. Bir balkon keyfine daha hoş geldiniz. Evet. Balkonun değiliz. Sivri var balkonda. Of evet ya. Balkonun Her sivri'den tarafın... kaçtık. O şeylerden almamız gerekiyor. Sinekse var. Evet. onu alıp zehirle, zehirlenmemiz gerekiyor. Evet. Bir de galiba vücuduna böyle limon sıkınca ısırmıyorlar. Limon mu? Ha, öyleymiş. Benim duyduğum da tabletle var ya. Tablet öyle, Bitmiş tabletin içine üstüne limon sıkıp koyarsan alete. Hı. Onda da şey yapıyormuş. Hı. İyi geliyormuş. Hani tablet kullanmak istemiyorsan. Anladım. Demek ki limonun bir şeyi var. Evet, olayı var, var demek ki. Şeyde limon koyuyorlar. Karıncalık yuvası falan mobiline limon koyular. Hmm. Asidik o, ya ondan herhalde. Bilmiyorum. O zaman böyle bir o fıs fıs spreylerin içine, kutusunun içine biraz limon, yani limon suyu sıkıp, sıkıp. Aynen. Evet. Biraz vücuduna, biraz. Evet. Vücuduna. <gülüyor> <gülüyor> sıkıp aslında yapabiliriz böyle bir şey. Evet. Evet. E, koca karı. E... Tip verdi, şey verdikten sonra. Da... <gülüyor> evet. Ilk sıranın koca karı şeylerin, <gülüyor> Tarif tariflerine hoş geldiniz. <gülüyor> evet. Arkadaşlar, bu balkon keyfinde Game of Thrones 7 ve 8. bölümleri konuşmak için. Evet. Toplanmış bulunuyoruz. Top Konuşmamızı istemeyen varsa şimdi konuşsun, yoksa sonunda kalırsın. O, <gülüyor> <gülüyor> oylar Denery Stargeri'nde. aynen. Evet. ne diyorsun? Valla. Ee... Son iki bölüm, 7 The Gift, 8 e, Hard, Hard Home, olmuş. benim son iki sezonda izlediğim en güzel iki bölüm olabilir. Olabilir. Yani şeyi de çok iyi kurtardılar. Yani özellikle Hard Home bölümünün sonundaki savaş sahnesi herhalde şu ana kadar televizyon için yapılmış en iyi savaş en iyi. savaş sahnelerinden biri olabilir. Aynen. Ee, tabi burada birazcık da bilinmeyen yerlerde gezmiyoruz. Yani bilinmeyen yerlerden kastım da şu kitapta kitap da, evet, bahsi geçmemiş olayların da artık ufak ufak evet. e, hatta ufak da değil bodoslama iç, içine girdik yani şimdi şöyle bu The Gift kısmındaki ondan sonra yani The Gift ve Hardhome'un gelişini çok güzel ayarladılar ee, hani kitap okumuş olan adam için belki veya işte hani kitap Kafasında giden, izleyen adam için. Ondan sonra belki olaylar çok hızlı ilerlemiş olabilir. Ama bence böyle olması daha iyi. Yani çünkü abi işte uzatınca lastiğe bağlıyor. Ve hani o kadar uzamışken bir anda da bir olay patlak verirse. Ondan böyle rahatsız ediyor. Mesela geçen sezondaki bazı sorunlar ondan da böyle sanki... Sırf vakit doldurmak için Ondan sonra çektikleri bölümler varmış gibi geliyordu Ve bir anda bir olay oluyordu Ve olayın gelişini yeterince kuramadıkları için Hani böyle havada kalıyor Böyle içine sınmıyordu olay Bunda her ne kadar çok hızlı gelişmiş gibi gelse de Yine de işte Tyrion'un, Danylis'le buluşmasını falan Bence çok güzel bir hızda ayarlamışlar Ve hani böyle çok da rahatsız etmeyen bir şekilde oldu bir anda Hani bir anda oluyor ama hani o anın gelişi aslında adım adım kuruluyor. Ve vakit kaybetmediler bunu kurarken de. Yani her şey. Ondan sonra işte ayaklar yakalandılar. Sonra işte pitlere gitti, şeye gittiler. Sonra işte o pitlerin açılışı. Bunlar birbiriyle uyuştu. İşte Danylis'in yaşadığı e, huzursuzluğun karşısına bir anda işte Mormont çıktı falan filan. O an o sekans falan çok güzeldi. ve işte I Am The Gift muhabbetiyle falan bitmesi. E, bence iyi kurulmuş bir şeyi var. O zaman taşınıp yapmışlar bazı şeyleri. Evet. Yani şimdi kitapta hakikaten böyle olmayan hikayelerin arasını bir kapatması gerekiyor. Çünkü atıyorum bazı şeyleri bazı karakterler üzerinden yürütüyor. Evet. Bazı olaylar hiç olmamış gibi olunca bazı şeyleri de hızlı ya da işte alternatif şekillerde yürütmek zorunda kalıyor evet. dizi. Ya da bunu tercih ediyor dizi diyelim. Mesela o Rensmey... E, Men's Rider'ın çocuğu muhabbeti yok ya dizide. Hmm, yok evet. O yüzden e, çocuk şey e, o Lady Red'den kaçmak için sen ve e, Gilly ve bir onun, O yok. Evet, gitmesi yok. O yüzden mesela The Gift bölümünde adam adamı öldürdüler. Evet. şeyde ölüyor hani Castle Black'te. Evet, Castle Black'te ölüyor. E, ondan sonra yol açtı yani neden oldu olaylar zinciri farklı bir şekilde ilerliyor yani Aynen. işte kıza saldırıyorlar. Ondan sonra sen bir tane onu kurtarıyor falan filan. Böyle bir orada ilişkiler oluyor. Falan filan. Bu tarz şeyler mesela yakınlaşmalar farklı yönde gidiyor. Evet. Ayrıyetten tabi şey Stannis'in kızı muhabbeti evet. birazcık daha. Orada da. tabi çünkü Gailin Red şey, çocuk arıyor. Kurban edecek. Ve işte bizim Stannis'e onun baskısını yapıyor. Aynen. Onun dışında bir John Şeyi Tormund'u ikna ediyor. Tormund'la beraber işte duvar ötesine gidecekler. Aynen. Free Folk, işte wide Wing'leri almak için. Şimdi o da e... ki ondan sonraki 8. bölüm zaten onun üstünden gitti aslında. Evet evet. Şimdi orada e, kitapta ne kadar vardı bunun? Hani White saldırısı kısmı yoktu diye hatırlıyorum. Kitabın olsaydı, ben gelmedim. Olsaydı hatırlardım ama Wildling'leri aslında bu wall dedikleri şey hayvan gibi geniş evet, bir evet. şey yani. Sonuçta o Black Castle gibi wall'a e, evet, e, yamanmış bir sürü kale var aslında. Ama hepsi adam eksikliğinden bırakılmış durumda. Aynen. O yüzden o oralara dağıttığını hatırlıyorum en son. Hı -hı. E, onun dışında tabii bir de e, farklı olarak e, şey muhabbeti bu Dorne'daki muhabbetler de birazcık daha farklı gidiyor. Evet. Orası da zaten kesinlikle farklı gidiyor. Evet ben Dorne'u birazcık daha fazla görürdüm, görürüm bu sezon diye düşünüyordum ama, ama aslında, aslında evet çok da görmedik doğrunu. Daha görmedik. Son iki bölüme geldik. Yani görürsek de nasıl göreceğiz çok böyle soru işareti. Evet. Çünkü yakalandılar zaten. Hı hı. İşte e, kız gitmek istemiyorum diyor. Yani nasıl olacak ben anlamış değilim. İşte acaba ne halim varsa gördü bizimki geri dönüp serseyi o hapishanede mi görecek? Ne yapacak? Yok öyle bir şey olmayacak da ee, şimdi şey muhabbeti de yakında olur Sersi ee, hikayesine denersek de de şu anda Sersi. Evet. Çünkü ama orası da çok güzeldi. Onda Aynen. O bu bölüm bu bölümde oluyordu galiba. Yediinci bölüm, 7. Tabii, tabii, bölüm tabii. ne oluyor? Herif ondan sonra senin de suçlarını biliyoruz deyip karayı içeri atıyor. Aynen. <gülüyor> çok iyi ya. Şimdi... beklediğim sahnelerden biri de aslında. O. Evet, asıl benim beklediğim sahne şey e, Sersi'nin e, şey davasına gittiği sahne. Ha, o ayrı. Ama o aynı çok, ondan önce... çok çok güzel bir sahne olacak. Ha, hadi bakalım. Onu herhalde bu bölüm göreceğiz zaten yeni dokuzda. Büyük ihtimalle bu bölümde göreceğiz. Ve şöyle bir şey de var tabi. Şimdi e, belki spoiler olacak ama e, şey muhabbetleri var ya bu heriflerin işte Trial by the Combat. Evet evet. Olayı var. Yani evet Sersi için diyorsun? Evet. C mi yok? Bilmem ne yok. Falan filan muhabbeti olacak. Çok güzel. Evet. Göreceğiz bakalım. Ama iyi oldu. Gerideki Alkar'ı. Yani hiç kafa çalışmıyor abi. İşte high sport çaktı sana da. Adamla ne bekliyordun ki? Evet. Elif hakikaten kendini ad adamış bu işe yani. Ondan sonra Allah diyor. Peygamber öyle de bu onunla alakasız oldu ama evet. yani onası hakikaten dedi, hiç kimseye Beni satın alamazsın, birinden yapamazsın. O şey, annesi gidip konuşuyor yani. Ya hmm. Şunu teklif ediyor, bunu teklif ediyor. Sen ne zannediyorsun beni Ben hiçbir şey istemiyorum diyor. Ben iyiyim böyle. Diyor. Benim kendim zannediyorsun farkına. Aslında... Numaran var senin, bir numaran var senin. <gülüyor> Yok bir numara. Hepiniz akacağım. <gülüyor> ya asıl şey, hani ya hikaye birden hızlandı ya aslında. Hmm. O şey demiyor değil mi? Acaba yani. Game of Thrones'u çekmeden önce hani her şeyi bitirseler miydi de hani hikaye vesaire bitmiş olsaydı da daha mı düzgün bölselerdi aksiyonu vesaireyi. Mesela geçen sezon ne bileyim biraz hani belki de çok böyle o işte bak bu kadar para harcıyoruz ha, işte yani. böyle yapıyoruz ondan da hype çok yaptılar evet. canımız sıkıldı olmadı sonra yani bence yarattıkları hype kadar bir geri dönüş alamadılar o evet. yüzden bu sezon hiç yapmadılar neredeyse evet. Evet. Bu sezon daha böyle ayakları yerleşti. Aynı yaptılar ama bu sezon geçen sezondan çok daha iyi gidiyor. Bence de. Arya'nın hikayesi mesela hızlı gitti. Biraz hızlandı. hızlandırdılar onu. Evet, çünkü bu iki bölümde anlattıkları Arya hikayesi aslında kitabı bayağı uzun. Canlı. Uzun bayağı uzun. Anlatılıyor. Yani, bitmiyor. <gülüyor> Ve o Arya'nın o ne midye satan kız pozisyondaki hayatı aslında böyle bayağı uzun anlatılıyor evet. kitapta da. Hatta bizim şeyde eee Tarih ondan sonra gidiyorlar ya şey Yolculuk yapıyorlar Hı -hı. normalde kitapta. Orada da aslında böyle yani yolları kes yolları bir kesişiyor Kesişiyor abi. falan öyle şeyler oluyor tabii ama. Yani ne kadar gerekli gereksiz tartışılıyor. Ama orada mesela bir böyle bir şey de var hani kız her şeyin haberler olduğu için bütün piyasayı, bildiği <gülüyor> bütün piyasayı tanıdığı için işte o orada tabii eğitimine devam ediyor. Evet. Faceless Man muhabbetiyle. Ama böyle şey yani... Mesela düşünüyorsun... Şimdi işte herkes bir şekilde... Westeros'a dönüp... Bir şeyler yapacak, yapmak istiyor mesela. Ama mesela Arya'ya baktığı zaman... Arya'nın mesela Faceless Man olarak... Westeros'a dönmesinin... Nasıl bir şey olacak... Belli aslında. Çok havada şu anda karakter. Yani Arya olsa da olur, olmasa da olur... Olmasa da diyebilirsin yani. Çünkü hani Sansa'nın önemli bir rolü var. Ondan sonra işte... Nedir Sansa'nın önemli rolü? E, Sansa'nın önemli rolü Winter, Winterfell'in başına geçmek. Onası düşmüş olan Stark'ları ayağa kaldırmak. Tekrardan. etek o zannediliyor. Hani Hı -hı. Işte Stark. Ha o, evet. Herkes ölmüş zannediliyor falan. Bir... Yani Sar o, o tarz şeyleri önemli Evet o da işte Rick'le olan bir sahne Hı -hı. var. İşte önemli bir karakter olarak o var. E Arya'yı düşündüğü zaman şimdi Arya'nın zaten kimse bilmiyor ne olduğunu. Öyle zannediyorlar. E Faceless Man zaten ölmüş sayılıyor. Yani hani hard değil artık tabii. çünkü. Ve hani saydığı isimler var tamam ama hani onu öldüreceğim, bunu öldüreceğim, şunu öldüreceğim dedi hmm. ama yani aslında o da, o da bir yerden sonra onun için önemsiz hale gelecek. Çünkü yani o fascistman olduğu zaman hani i̇şte görevinde kadar şeyinde... iyi bir fascistman olacak. O... Ha tabii canım orada o eğitim alıp sonra başka kendisi için kullanabilir ama yani şey motivasyonu bana biraz böyle eksik gelmeye başladı. Arya'nın dizideki rolü ve motivasyonu bana biraz eksik gelmeye başladı. Çünkü herkes tahta oynarken hani Arya hani ne Starklara faydası olacak biri Stark ailesine Stark'ın işte tekrardan kalkınmasına veya işte Winterfell'i tekrar ayağa kaldırmasına faydalı olacak biri onun suna ne de başka bir şey bir etkisi olacak biri aslında şu noktada yani hani gidip Daenerys'in yanında ben senin huzurun senle beraber çarpışacağım diyecek bir de değil anladı mı hani onun davasına yardım etsin e gidip Serseyi öldürse ne olacak yani hani o listeydeki insanları zaten gidip öldürene o listeydeki insan zaten ölecek kendisi <gülüyor> de mı? Hani böyle bir... Boş... Çocuk amcam onları halledecek Arya i̇şte için. İşte bir yani. boşta yani karakter benim için mesela Arya. Evet ama onun bir e, herhalde amacı olacak diye düşünüyorum yani. İşte biraz ama hani onun amacını da ko koymak için biraz şey geç kaldı yani sonuçta iki bölüm kaldı. Yok onun şeyi e, yani aslında onun temsil ettiği şey hakikaten fiziki bir e, intikam olayına girebilecek tek karakter olduğu için e yani ama Stark ailesinde şu anda hani aa, işte babamı öldürdün diye gidip işte adam öldürebilecek kimse yok. Yok. Çünkü Ron yok. İşte Rob yok. Ee, Jon Snow zaten hani ben İki i̇şte bir tek Sansa var ya. Yani. Ya yani Sansa da hani sen benim ailemi bu hale getirdin diye intikam alabilecek bir pozisyonda değil. Yani o fiziki intikamı alacak tek karakter olduğu için evet. gidip mesela hani çok böyle pilot olarak önemli olmasa da ya da e, politik anlamda önemli olmasa da çok kilit bir anda kilit bir insanı diye kesip ha. bütün tarihi akışı değiştirecek bir karakter olarak da kullanılabilir gibi geliyor. Olabilir. İşte bu yedinci bölümdeydi Hı -hı. sanırım. Rick karakteri en ince miydi o? Bakalım. Galiba 7, eee 8'de miydi yoksa? Ha, 8'deydi galiba. Ya, evet 8'deydir. Ha, çünkü 8'de, 7'de şey oldu çünkü. Eee Sansa Tyron'dan evet. yardım istedi. Git ne yak işte light'ı yak binlerle bana yardım edecekler dedi. Evet. Anasını şey Tiyan yapmadı bunu. Gettirir. O yeni örnek olsun diye Remzi'ye söyledi. Remzi'nin hani sonuç olarak bunun sonucunda ne yapabileceğini göstermek için Sansa'ya. Evet. Ve Sansa'nın daha dikkatli olmasını hani <gülüyor> aslında ona göstermek için. Böyle bir şey yaptı. Karıyı <gülüyor> delisinin yüzüp sova bırakmış. Şey, zaten George abi hani nefret edilecek karakter oluşturma konusunda çok başarılı. Yani eee Belki Tam Joffrey'den de... kurtulduk, Ramsey çıktı. Evet. Ama ne bileyim, Ramsey'den nefret etmek, Joffrey'den nefret etmek kadar eğlenceli değilim. Çünkü iyi ee, ciddi alıyorlar. Joffrey'i ciddi pek almıyorlardı. Evet. Ve yani ciddi almamak için de güçleri vardı. Şimdi Ramsey'e karşı kimsenin pek gücü olmadığı için, ee, yani babası bile yani çok güçlü değil Ramsey'e karşı. Çünkü adam piçi olmaktan çıktı ya. Evet. Eee... O yüzden biraz daha korkutucu bir karakter. Daha ciddi alıyorsun yani. Ya bir de her an ne yapacağı belli olmadığı için hani ulan şimdi bir bok yiyecek ne olacak falan diyorsun böyle. Evet aslında Joker gibi bir adam. Evet. Öyle yani... bir havası var ve işte o biraz böyle ne yapacak ulan şimdi acaba dedir diyor. <gülüyor> şey izledin mi? Bu <gülüyor> e, NBC'nin e, Red Nose Day ha şu şey vardı. evet işte, müzikal diyorsun. <gülüyor> i̇zledim izledim. Orada karşılaşıyorlar hey, ya böyle bir bakışlı ama son sırada hey maine falan diyor. <gülüyor> <diye böyle. gülüyor> o çok iyi ki ya evet onu izledim. O çok iyiydi ve en son işte Jon Snow işte şey neydi lan çocuğun adı? Kit Harington. Wild thing şaksa Wildling diye şaksa. O söyledi. çok iyi ya o da hey <gülüyor> You break my heart ne diyor işte. O böyle geyik olmuş bayağı. Çok bayağı iyiydi ya. ya. O şey, Tyrion'ın şarkısı falan da çok güzel ya. Şarkı söylüyor ya. <gülüyor> Abi çok, çok iyi yani. Caz mı söylüyor? Böyle bir şey yapıyor galiba. Yani, neyse işte. Tyrion'ın e, şeyle buluşma sahnesinde ne diyorsun? Deneyris'le. Yani çok Tyrion vari bir sahneydi. <gülüyor> I, am the, I am the gift diye. <gülüyor> gelmesi. E, ve hani Tiri'nin o, o zaman ki şeyleri de çok aslında böyle tam... ...yani nasıl diyeyim... ...şey gibi geliyor... ...sanki böyle bir... Ee, ...repe... şey, e, role playing kitap okuyormuşsun gibi... ...hani böyle... Stand, şey ...karakterler vardır ya işte bir Hı -hı. tanesi... ...hani orada Trill şey yapıyormuş gibi oluyor... ...sanki 20'lik zar atıyor tamam mı... ...dan sonra <gülüyor> ve böyle... ...işte charm kullanıyor falan yani... ...herif çenesini çok güzel kullanıyor ya... ...barter maviyeti çok iyi herifte... sonra ve onu böyle en güzel şekilde dizide göstermişler. İşte e, Mormont satılıyor. Mormont'un arkasından beni dama olsun. Çünkü ben bilmem nesiyim falan filan. Hı -hı. Mesela kendini sattırtıyor bir şekilde. E, i̇şte sonrasında yine şeyden işte çıkıp dışarı I am a gift book diyor. Sekizinci bölümde karıyı ikna ediyor. Hani konuşuyor. işte beni öldürmemen lazım. Çünkü ben sana şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Hı -hı. Falan yani adam tam hakikaten e, yeteneklerini kullanabilir hale yani kullanıldığını gösteriyor ama Onlar çok hoşuma gidiyor benim. Yani aslında evet. Orada Tyrion'un bir tekrar bir canlanışı, bir Aynen. hayata geri kazanılması durumu söz konusu. Bir de çünkü Elif'in aslında ne kadar başarılı bir e, danışman olduğunu unuttuk yani biraz. Tabii çünkü yani sürekli ezilen bir karakterdi Aynen. aslında. İşte abisinin şeyinden eziliyordu. Yani fizik özellikleri. Ne bileyim işte kız kardeşi kadar güzel değildi. Hatta hmm. e, zaten annesini öldüren çocuk olarak sürekli evet. baskı görüyordu. Babası tarafından nefret ediliyordu. Ondan sonra işte aslında Hand olarak iyi bir iş çıkarmış olmasına rağmen onun bütün yaptığı iyi şeyleri babası DM'di gitti. Evet. Ondan sonra Adam Kingshand'ın kurtardı ya. Kurtardı. Kimseye teşekkür etmedi herhalde. Kimse de etmedi. Vallahi etmedi. Yani Blackwater savaşını halletti falan. Black Gladwater Savaşı'nı yaptı. Ondan sonra bayağı bir şey borcundan da kurtardı evet. aslında King Landing'i. Finansal borçtan da kurtardı. Yani adam aslında acayip yetenekli bu konularda. Değil mi? Ve o yüzden D'neris'te işte buluşması iyi. Çünkü D'neris sıfır. Evet, o danışman, sıfır yani. Danışman eksiği var işte. Dedim yönetici seviyesinde kalifiye elemanı yoktu. Evet. Geldi. Veris gelecek mi acaba? E o böyle bir, bir kaldı. Nerede olduğunu hmm. ne diyeyim. Evet. Büyük gelecek abi. Çünkü ne kadar danışman olursa olsun bütün bilgi akışını gizli bilgiyi hı hı. işte delikoduları böyle his veriyor. Şimdi Ve orada o o bilgi girişi olmadan Tirli'nin nereye kadar yani? Şöyle bir şey de var. Ee, önümüzdeki sezon yani şey önümüzdeki e, bölümün adı The Dance of Dragons tamam mı? Yani büyük ihtimalle benim... Öyle mi? Tabii. Bu hafta... Yani Dance with Dragons değil mi kitabın adı? Dance no, Dance of, of Dragons. Ismi. Ya, e, altıncı kitabın. Dance, Dance. Game of Thrones, Fist. Dance of the Dragons diye hatırlıyorum ben. Bakalım. Benim de hakkımda yok şu anda. Şimdi. <gülüyor> ee, şey. Ne diyecektim? Şimdi Daenerys'in, yani bu ee, şeyle tanıştı yani şeyle ilk konuşmasında Tyrion'la konuşmasında hmm. orada şeyden bahsediyorlar işte 3 e, ejderadan vesaireden bahsediyorlar ya yani. evet ama aslında şu anda 3 ejderası da yok iki tanesi var onlar da şeye bağlı zincire İncele. bağlı üçüncüsü en büyük olan en güçlü olan da takılıyor Bilmiyorum. kafasına göre nerede olduğunu bilmiyoruz eee Şimdi Tiryun'un aslında bir e, politik dahi olması yani e, dışında kitapta dediğim gibi e, geçen sefer de demiştim galiba hani vurguların özelliklerinden bir tanesi işte ejderha uzmanı olması evet, evet. ama kitapta şöyle bir sıralama şey var yani deneyris aslında pozisyonu kaybediyor ha, belli bir ha, noktadan ha. sonra ve o pozisyonu kaybedip Tamam ben artık e hakikaten ejderhaların anası olup geri döneceğim. Anınızı sikeceğim diyor tamam mı? O <gülüyor> an yaşanacak mı yaşanmayacak mı bilmiyorum. Hı. Çünkü aslında dramatik bir an. Ee, ama benim gördüğüm kadarıyla yaşanmayacak. Ve çok böyle e nasıl desem e yine dramatik ama daha kolay kaçılmış bir şekilde ejderhaları kontrol altında alabilecek bir pozisyona gelecekmiş gibi geliyor. Evet. O yüzden ne bileyim ee, bak birinci kitap Game of Thrones ikinci kitap Clash of Kings ondan sonra ee, üçüncü kitap Storm of Swords Dance with, Dragons. E, Dance with Dragons altıncı kitabın başlığı evet önümüzdeki bölümün başlığı. vallahi evet ama sekizinci bölüm yani yedinci bölümde Başka ne olmuştu? Ne olmuştu? İkinci bölümde başka bir şey önemli olmadı galiba. Yani yedinci bölüm. Evet. Yedinci bölümdeki e, bir başka önemli olay aslında işte e, Bron ve şeyin yakalanması. Ha, evet. Ama yani. Aslında bir önceki bölüm yakalanmışlardı. Orada şey çok güzel. O 8 bölümde mi hatırlamıyorum. Bronla hapishanedeki 7, 7. o şey kadın şeyden evet, evet. neydi onun adı? Eee yılan mıydı neydi onun da? Mhm mhm. Ah kadınlarının bizim Bron'la olan muhabbeti çok eğlenceli. Tayinmiş Tainmiş adı. O çünkü hakikaten hasarı yedi, Dedim az sıçtık. He. so ilk gördüğümde direkt sıçtık dedim. Aha şimdi eğlenecek. Poizon de -1 alıyor sürekli şu anda. -1 alırken <gülüyor> karı <gülüyor> çok iyi ya siz yapıyor böyle göz gösteri falan işte bunu içmezsen öleceksin öleceksin, öleceksin, öleceksin yapıyor. Olan. Adam mecbur kalıyor. Evet. Dünyanın en güzel kadını sensin falan evet, dedi evet. Onlar çok güzeldi. Bronz zaten her zaman eğlenceli yani demesi. Yani e, 8. bölümde neydi aldı 8. bölüm? Arthur. Evet. Yani Snow işte doğru bir şey yapıyor tabi elinden geldiğince. Evet. E, ve yani işte olabildiğince fazla insan kurtarıyor. Ama tabi orada işte yukarıdan White Walker'ın kralının bakıyor olması falan. Ondan sonra ölülerin, öldürülüklerin tekrardan canlanıyor olması falan. Bunlar çok korkunç şeyler. Abi orada adamın hakikaten gidip ya tamam biz yüzyıllardır birbirimizi sıkıyoruz birbirimizi öldürüyoruz ama yani winter is coming anasını satayım diyor. Beraber olmazsak hı hı. beraber yürüdük. Biz bir yollarda Bever olmazsa... olmazsak mu şeyin altından kalkamayız diyor. Evet. Ondan Ama... sonra da bundan hakikaten Bever olmazsa altına kalkamayacağını görüyorlar ya. Yani. Aynen. Yani bu henüz kitaplarda resmedilmemiş bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ama şey muhabbeti var işte. Hani evet. hakikaten 6. bölüm müydü? 5. bölüm müydü? Orada şey söyletiyor ya. Night Watch'ın e, e, neydi? Davos. Night Watch'ın yeminini söyletiyor çocuğa. Hangisini ve Hangisiydi o? İşte hani e, Now My Watch Begins bilmem ne falan filan. bunlar ha, tamam. bir, evet, bir evet, evet. şey var ya antıları. Orada şey yazıyor işte. İnsanlığın kalkanı olacağım diyor o muhabbeti var. Tamam. Yani aslında duvarın bu tarafındaki insanların kalkanı olacağım demiyorsun sen evet. diyor. Sen bütün insanlığın kalkanı olmak için yemin etmişsin diyor. O yüzden e, aslında yaptığı şey doğru Va yani wildlingleri alması ve wildlingleri koruyor olması Aynı. yani hani mantıklı iş var şu adamın olarak. hem öyle hem de mantıklı bir hareket sonuçta oradaki adamlar hakikaten ee, bir de işte White Walker öldürdüğü anda kendine kattığı için tabii. aslında olabildiğince insanı kendine alman gerekiyor ki onlar çünkü ölüp orada olacaklar böyle orada yapıyor yani tabii, tabii. o sıkıntı yani adam ordusunu öldürdüğü adamdan kuruyor ben mesela kaçtı ee, Heroes of Might and Magic 4 miydi, 5 miydi? Orada şeyler vardı. Vampirler vardı. Hı. Ben mesela en çok onları severdim. Yine. Çünkü vampirle hasar yaptığın zaman vurduğun hasar kadar tekrar vampir yaratıyordun. <gülüyor> i̇yiymiş. <gülüyor> çok iyiymiş. O yüzden vampir ordum hep çok büyüktü. <gülüyor> Güçlerimizi birleştirelim diyen kadını çok beğenmiştim. Evet abi onu hallettiler yani. yani o, yoluna gitti o da. öyle bir şey. Dedim buna bunu yapmazlar herhalde. <gülüyor> Kız çocukları görünce kaldı öyle. Evet. Ben hatta böyle acaba Johnson O'yla ikinci bir He, mi hazırlıyorlar falan filan dedim. Bok yoluna gitti kadın. Evet. Çok fena oldu, şey oldu. White Walker oldu White Walker olmadı o yüzden. Ne oldu? White Walker oldu lan. Yok onu. Ya, bak şimdi. Yani gözler dakika. beyaz oldu şey. Mavi oldu. Yok şimdi bir dakika kafam karıştı. O Hakikaten beyaz olan herifler, hı hı. ata binen herifler. Tamam onlar şey, asil White Walker. Hayır onların isimleri farklı. Ne onlar White ne? Hmm, onlara White Walker deniyor. Tamam. Ondan sonra e, right, White deniyor. White deniyor. Onu tamam. Zombi olanlara. Tamam. Diğeri, diğerleri White Walker. White Walker. Ha şimdi şöyle bir şey tamam, var. Onlar kontrol ediyor sanırım evet. Şimdi White Walker'ları öldürebilen. İki tane şey var. Bir Obsidian var. Obsidian. Dragonlass. İkincisi Valerian Steel var. Evet. Bir de Dragon var zaten. Şimdi Dragon olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Ama yani. şimdi aslında kitapta bu Valerian Steel olayına çok büyük önem veriyor. Evet, evet. Çünkü büyük, bütün büyük ailelerin. Bir ee, Valerian... de bir kılıç var Valerian Steel. Evet. Ve hatta e, şey sana söyle. Casterly Rock yani e, Lannisters'ların yok. Yok, evet. Onların bir savaşında bilmem nesinde ne bir şey bir şekilde kayboluyor. onların Valerian Steel House Swordları İşte bu şeyde o yüzden evet. next aynen veriyor. Next ark imkini oradan iki tane kılıç i̇şte yapıyorlar. Aşkı, evet. Bir tanesini şey e, Jamie Jamie kullanıyor diğerini, diğerini oldu? Jamie şeye veriyor işte. E, Brian of Tart'a veriyor. Ha evet, doğru tamam. Yani aslında Brian'in Elinde bir Valerian Steel var, e, Aynı, kılıcı var. Aynen. O Valerian tabii şimdi önem kazanıyor. Kazandı yani Alursu. E, aslında çünkü bunlar da bilmiyorlardı Valerian Steel'in. Evet. Anlaşılıyor böyle bir şey yaptığını, işe yaradığını. Jon Snow zaten o da elif vururken kılıçla tuttuğunda aynen. böyle bir suratı değişiyor. Ah oh, siktir ne oldu lan diye. Oha vallahi. Bu kılıç Allah neymiş oğlum? <gülüyor> Artı 20'ymiş haberimiz yok falan diye. <gülüyor> Adam bir anda şey orada Enchantment'ı fark etti yani. Oo, enchantment diye. <gülüyor> <gülüyor> Adam level up dedi. Wisdom artı bir. <gülüyor> bir de e, zaten şeyde Valerian Steel e, nasıl desem o Mormontların e, Valerian Steel kılıcını veriyor zaten. Evet evet. Lord biliyorum. Commander onunla veriyor. Çünkü oğlum hak etmiyor falan falan şeyler aynen. demişti o. Yani şu anda hakikaten wave Walker'ları durdurabilecek çok fazla da bir şey yok. Evet ve Jon Snow da var tekilici yani. Evet. Bir de obsidianlar var. Onlar da. Ama boykörüne yalan oldu. Yalan baktı. oldu. O, o Dev nasıldı? Dev çok iyiydi ya. Dev iyiydi bayağı değil mi? Dev yani abi böyle şeyler görmek çok güzel oluyor işte ya. Yani mesela bizden sonuçta bu savaşta gördük kıçkırık. Orada evet, bir bok can, görmedik yani. Black Castle'da ha. görmüştük ama, ama oradaki orada bir savaş sanatçı çok yani. kötüydü zaten. Evet hiçbir şey göstermedik. Geçen ki. seneydi zaten bak bu gerizekalı geçen sene. İşte kötüydü orada mesela herife daldılar. 30 kişi bir tane devi aldılar hiç görmedik onu. Ondan sonra orada sanki böyle hakikaten böyle e, savaş olması gerekiyorken mahalle kavgası aynen, aynen, gibi evet. bir sahneydi. Aynen aynen kötüydü yani. Buradaki dev çok iyiydi. Ee, evin içinden çünkü wow, üstünde bütün şeyler. Onu fırlatıyor falan. Tam böyle o yüzük neyefendisi devi şey gibiydi. Anladın mı? Böyle, tutup fırlatması, bilmem ne yapmasını suya giriyor. Aa, bir şey yaparak falan, <gülüyor> falan. O çok iyiydi ya yani. O sempatik bir devdi bir de. Hoşumuza gitti. Evet. Ondan sonra... Çünkü bizim taraftaydı. Evet. Elif böyle o iş çıktı yani. Ee, tabii diğer elemanların hepsi öldü. Evet. Bu <gülüyor> Elif'in arkadaşı falan da öldü. Bir tane Elif vardı. O öldü galiba. John Snow'un yanında gelen birip vardı sanki öldü. O öldü mü? Evin içerisindekiler yok muydu? Bu? O kaçmış tamam o da hatırlıyorum. Ha. Yani neyse sonuçta baya bir kayıp verdiler ve yani onlarda White şey, Walker'ların White Walker kralının şöyle rise yapması da Aynen aynen. Night, King rise dedi. Böyle. O, o sahne <gülüyor> çok iyi bir sahneydi ya. Jon Snow'lu gözgöze geliyorlar ya. Evet, amınıza koydum. <gülüyor> Geliyoruz. Ha. Bu var ya bu. Hepsi benim dedi böyle bir... <gülüyor> dedi. Onlar konuşur biz kaldırırız. <gülüyor> <gülüyor> Ama hakikaten ya. öyle bir düşmanın olduğunu düşünsene. Sen Çok kotip. evet mücadele veriyorsun. Ve mücadele verdikçe kaybettiğin her şey ona artı her olarak yeri... Ona gidiyor. Direkt şey gibi lan böyle Magic the Getting falan kartlar vardır ya. Her land indirdiğinde herif artı bir falan var. Öyle <gülüyor> abuksu kartlar onun gibi bir şey böyle. Aynen, Çok... Arkadaş sinir bozucu Zaten onu göster ya. Ben senden güçlüyüm. Ya. Hakikaten şimdi o onun bebek o, o, olayı ne şey oldu peki? Sahil bütün adam doluydu. Hı hı. Ve hepsi öldü yani. Evet. Ve korkunç bir şey. Ayvan gibi bir anda ordusu oldu. Lütfen musun? Durdurabilecek. Yani Westeros'ta o orduyu durduracak hiçbir adam yok yani şu anda. Yok. Yani High Sparrow bile yok yani. <gülüyor> bir bok yiyemezsin. Ama işte kim durdurabilir orduyu? Denearist Targaryen. Hayır. Sadece o değil. Stenis de durdurabilir. Çünkü hiç... Dragonstone'da bizde bir sürü Obsidian vardı derif ya. Hı hı. O Obsidian bizde çıkıyor falan yaptı. Bizim... Gırr'ı falan yaptı. lan, yani Kıçımı Obsidian'ı nasıl yiyor falan yaptı ya öyle. <gülüyor> Ondan sonra o herif durdurabilir işte. Aslında, Görecek. Aslında, aslında Westeros'taki en önemli adamlardan biri Stannis şu anda yani. Kesinlikle. Ya şimdi D'Anavis'in işte ejderhaları kontrol edebilmesi çok önemli bir faktör. Çünkü yani o acayip büyük bir trik abi. yani. Evet. Havadan böyle iki, iki osurca. Tabii canım Ondan o, o sonra geçerken da, bir, bir koysa zaten yarısı gitti King Sanding'in. Hmm. Yani hiç kimse dayanamaz ona. Aynen. Bir de ne yapacaksın ya? Hayvan gibi ejderha ok mu atacaksın? <gülüyor> Atarsın da yani <gülüyor> bir bakıyamaz. Çünkü şey gördün mü yani e, iki sezon önce mi ne bir sezon önce mi ne şey, bir tane görsel paylaşmıştı galiba George R.R. Martin'in <gülüyor> tamam Normalde ejderhalar tam olarak büyüdüğünde ne kadar büyük oluyor? Ha muhabbeti. görmedim onu. Öyle bir şey vardı, görsel vardı. Eşek gibi oluyor? Hay Hakikaten şey eşlerin üstüne binen adam eşlerin gözü ya. kadar oluyor. Tabi abi yani. Onu beslemek ayrı dert. Ama düşünsen abi yani senin neredeyse 100 katın büyüklüğünde bir hayvan. Evet abi ya. Bir osursa. Can <gülüyor> <Yani> osursa ölürsün. <gülüyor> yani <gülüyor> işte alabilmem. O kısım biraz boka salmış durumda. Yani nasıl şey yapacak... Ee, ejderhaları nasıl eğitecek hakikaten... Hı hı. Bilmiyorum. Yani onunla ilgili işte bir tek tirim var elinde şu anda. Onun için ejderha eğitmesini bilen kimse yok yani. Kitapta ne oluyor söyleyeyim mi? Söyleme. Söyleme mi? Söyleme. Hadi söylemeyin bari. Söyleme oğlum. Sezon bitsin öyle söylersin. Eğer, eğer olmazsa o tarz bir şey. Sezon bitsin... Tamam. Öyle söylersin. Aynen. Bir de tabii şey falan da yok... Lady Stonehart falan yok. O yok zaten, onu biliyoruz. Hı -hı. Ama şöyle bir şey var. Şimdi mesela e, son iki bölüm Stanis boy Winterfell'e girecek mi? Evet. O kitapta yok mesela. Yani kitapta yok i̇şte Burada yokken, da bakalım hem, daha Oraya gelmedik. Burada gelmedik. bakalım ne olacak? Ya yani bu iki bölümden bir tanesinde onu verecekler mi bakalım? Çünkü ya yani bence herif... bence e, vermeyecekler. Çünkü dokuzuncu bölümün ana konusu şey olacak bence. Ya benim dediğim olay olacak denir tergiren ilgili tamam e. mı yani ejderasiyla yüz ejderaları yüzleştiği bir bölüm olacak bu evet anladım tamam mı ve ya kitaptaki gibi ejderhasıyla yüzleşip kaybedip hani e, ben de eğitime gidiyorum muhabbet olacak Hı -hı. ya da farklı bir yoldan çözecekler onu tamam sonuncu bölüm de onuncu bölümde şey sersin e, davası olacak ha. o da çok sıkıcı hiç sıkıcı değil. Ama abi tenisin kavgasını görmek lazım ya. Yani girip girmeyeceğini görmek lazım en azından. Ya oradaki o. Hayır tenis girmeyecek de remsi Ama... girecek işte. Tam remsi girse de e, asal. de alacak. Evler baloslamada alacaklar. E, bakalım çocuğunu kesecek mi? Evet işte Stenis. bence orada kaybedecek Rem... ve Stenis. diyecek ki getir çocuğu kesiyorum. Onlar hepsi gidecek diyecek. <gülüyor> çocuğu mu keser mi diyecek yani? Hı. Diyecek mi gerçekten acaba? Tabi Remzi önce kesmezse. Ben asıl Rikon'a ne oldu çok merak ediyorum. Ne ya? <gülüyor> işte. ne ya? Rik bilmiyorum Rikon'a ne oldu. Mesela şeyin ne olduğunu bilmiyorduk. Ghost'a ne olduğunu bilmiyorduk. Ghost'u bir gördük. Hmm. Rahatladık böyle. Oh dedik varmış. Evet ya. Kurtları çok ihmal ettiler. Evet. Ghost'u öyle göstermeleri iyi oldu ya. Senin kurtarması. Evet. Düşünsene o kadar devasa bir daha um var. <gülüyor> sarılımı, ya sarılıp bırakıp, yatarım bırakıp ya. Oğlum kurt bırakılır mı lan? Yanına alacaksın. Ya işte kurtu götürürsen işte bela olur diye götürmüyor. İşte <gülüyor> Vallahi çünkü aslında bak Samur hayatta, Şegid o hayatta. Ghost var. Bir de Arya'nın ki hala ha, da. Ha o da nerede oldu belli. Değil. Aslında hayatta 4 tane kurt var şu anda. Kurtlara çok iman ettiler. Evet. Belki biraz daha öne çıkarırlar ama zannetmiyorum. Ee, 8 8. bölümde Hı. işte en güzel yanı bir Danieli e. Satilin muhabbetleri. Bir de zaten yarısı şeydi zaten. Yarısı zaten anasını evet Vold'a hmm. şeyin hmm. geçti zaten. oradaki şey falan işte small şey konsüllüğe danışacağım birler falan muhabbeti güzeldi. Evet. Şeyin güzel ağzı yüzü kırılması çok güzel oldu. E... O rust rusty e bomb, rusty captain. bone. bone. O çok güzel bir şey ya. Yani o hakikaten dünya dünyevi çözüm yani. Erip ondan sonra konuşuyor. Ağlayıp bazı vurdu vurdu vurdu tamam. Karnından bile dedi yani. Hakikaten Wilding'lerin sözünden, e, dilinden anlayan bir kişi olması iyi. Yoksa sen diğerleri <gülüyor> dursan. o sonra ne yapacaksın daha nasıl çözeceksin bunu Böyle takıldı kaldı yani geçirmiyor seni diye. Başka türlü yollar denemek zorunda kalıyordum mesela. Bunu da direkt kafaya vurdu. <gülüyor> Getir lan. <gülüyor> o çok iyiydi mesela. Evet aslında bazı şeyleri ilkel yoldan çözmek. Aynen abi yani ne çok konuşuyorsun. Vuruyor ağzı. Vurdu ağzına. Çok hı. konuştuğu için. Olurdu herif yeri. Tamam işte ağzına sıçtı. Tamam, bu öldü. Bunun fikri geçerli değil. Aynen. Herifin Bey akıttı oraya. İyi oldu aslında. Evet. Şimdi, yani hı. dediğim gibi işte iki tane şey i̇ki çok önemliydi. Kaldı. Bu arada şeyin ee, Peter Bey'in işte Tyrell'in muhabbeti. muhabbeti de o da bayağı Önün muhabbet aslında. Evet. Yani birbirleriyle ilişki kurmaları gerektiği, ha, zaten var. Ha, zaten var ama işte o ittifakı nasıl şekillendirecekler, ne yapacaklar? Oynayın bir saniydi mesela. Evet. Ya zaten Peter Bay büyük ihtimalle çok büyük sıçracık bat batacak. Ama sonuna kadar hayata kalan, yani en son ölenlerden biri olacak. Ya, herhalde abi. Yarışamaz yani o, o o kadar çok oynuyor ki. Herkese oynuyor. Ama çok oynuyor işte işte. Bayardıs oynuyor. Sansa'yı satmaz satmaz diyorduk sattı. Sattı. Baya anasını dedik. Peki şey ne diyeceksin? Ne ne diyeceğim? Theo'nun Sansa'ya gerçeği söylemesine. İşte bence o işte Sansa'nın e, ne bileyim birazcık daha cesaretlenmesine sebep olacak. Evet. Tek yalnız başıma değilim muhabbeti. İşte kardeşlerimi koruyup korumalıyım işte anaçlığı. Evet ama işte bakın, o daha çok girecek. başına dert açabilir yani. Ya bence o birazcık daha böyle e, artık hani uğruna savaşması gereken bir şeylerin olduğu olması ona bir e, pozitif şey katacak. Gaz katacak gibi geliyor. Ayrıca bunu işte e, şeye karşı da kullanır. E, işte, Rüke karşı da kullanır çünkü. Ha doğru anladım. Tamam sen. Söylerim Ayva aynen, yersin seni de, de öyle. Aynen. O kadın gibi sonra böyle delilerini yüzler falan diye. Aynen. Evet ama yine tabii öğrenmesi iyi oldu mesela işte e, ne yapacaksın? E, şimdi ona göre stratejik plan geliştirebilecek. Ona göre işte ama tabii bakalım gidip şeye söyler mi? Peter Beneş'e söyler mi acaba bunu? Ben anlatmamak söyle söyler söyler. Bence söylemez. Bence de söylememesi lazım. Yani söyler çünkü Peter Beneş'in de bütün planları değişecek yani. tabi Ve tehlikeli tehlikeli başka şeyler ortaya çıkabilir. Yani işte bu sezon zaten bizim e, şeyi görmeyeceğimiz belliydi. Bren'e. Ki Bren de öküz gibi adam oldu şimdi. Yani. ben çok çıkıyor. Bren'i değiştirirler derse zaman. Ki zaten artık e, son gördüğümüzde geçen sezon Bren şeyle birleşmiş miydi? Yok ki oraları görmedim. Yani bir tek işte buluştular. Buluştular ve bitti. O kadar değil bitti. Mi? bitti. Hı. Çünkü Bren'in artık şeylik bir kısmı, şey de yok. E, hani oyuncu Oynamasını gerektirecek bir şey de yok. Ha, doğru anladım. Fiziki bir rolü de yok. O yüzden ile kotarabilirler aslında. Olabilir tabi. Çok evet. rahat olur da yani. Valla işte bilmiyorum ama Tyrion'ın Daenerys'in yanına gelmesi iyi oldu. Evet. O kısmı hızlıca geçmeleri iyi oldu yani. Bakalım işte önümüzdeki bölüm işte Dance with Dragons, Dance of Dragons Neyse işte. Dance of the Dance of Dragons bölümünde ee, hani Daenerys'in ağlarıyla yüzleşmesini kesin olarak göreceğimiz belli bence. Bakalım Trüyün ne yapacak ejderalarla? Evet, çünkü kitapta o yüzleşme sırasında Trüyün yok. Dolayısıyla bu nasıl bir etken olacak o yüzleşme sırasında? Bilmem ki. Birlikte mi gidecekler eğitim acaba? Bence birlikte gidecek. Diyorsun. Mormont'un taş taşması ne diyorsun? Evet, o da yoktu kitapta sanırsam. Oha, kitap çık çıkalı o kadar uzun olmuş ki son kitap. <gülüyor> Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum lan. 5 şey sene oldu. falan oldu de değil mi? kitapta çok fazla şey oluyor. 4 sene mi oldu? 5 sene mi oldu? Ne? Ee, o kadar oldu mu ya? Oldu tabii lan. Bakayım. En son. Bakıyorum. Ee, Dance with Dragons 2011'miş. Ay, anasını satayım. Bak 4 sene olmuş. Ben de çıkar çıkmaz okuduğuma göre aslında 4 sene önce Mesela okuduğum... Sanki bir senesi kalmış. 4 sene e, önce okuduğum kitapla ilgili hatırlatıyormuşum. <gülüyor> Sen bir daha okuman lazım. Oğlum onlar bir daha okunur aslında da. Yani, dizisini seyret daha iyi. <gülüyor> aslında belki işte seri bittikten sonra baştan sonra tekrar bir okunur. Ama hakikaten bazı şeyler... Valla baştan sonra okursam atlay atlay atla okurum. Abi düşünsene ortalama 1100 sayfa olsa, her kitap 7700 sayfalık bir seri yani. Evet. Kolay değil 7700 sayfa. Gerek yok. Dizisini Aynen. seyret. <gülüyor> Ama belki bütün kitap çıktıktan sonra audiobook'ları tekrar dinleyebilirim. Ha audiobook olabilir belki yani. Audiobook'lar keyifli oluyor. Yani en azından e, düzgün bir okurun okuduğu bir audiobook dinliyorsanız hem işte işe giderken gelirken, okula giderken gelirken ne bileyim işte e, ıvır zıvır e, ne bileyim çok böyle dikkatine, full dikkat vermeni gerektirmeyecek aktivitelerde mesela ben Hearthstone e, daha doğrusu şöyle e ee, audiobook dinlerken göz ve elim sürekli boşta kaldığı için Hı -hı. ben audiobook dinlerken Hearthstone oynuyorum. <gülüyor> yani boş oynuyorum. Anladım, anladım Yani çok konsantre oynamıyorum ama boş oynuyorum. Sırf böyle gözüm ve elim bir şeylerle oyalansın diye. Anladım. Yani aslında şeyde falan alabilirim, ee, öğrenebilirim. Ne? Dikiş, nakış. Örgü <gülüyor> <gülüyor> Örgüm örgü. Hearth oynarken dikiş nakış öğrenmiyorum. Yok yani. yok işte. Ee, sen söyle. Audiobook, audiobook dinler, dinlerken dik, dikiş dikiş, dikiş, White Walker. <gülüyor> <gülüyor> Beyaz cünden White Walker yaptım. O tarz şeyler. Peki şimdi yeni bu 9. bölüm ne göreceğiz sence? İşte dediğim gibi 9. bölümde ıı, şey tarafı asıl önemli olacak. İşte Daenerys tarafı. Evet. Çünkü Daenerys taraf yani bölümün adı zaten The Dance of Dragons ya. Evet. Daenerys'in ıı, tarafında şey var işte hani işte e, Fighting Pit'ler yeniden açıldı vesaire. Ya yani ben birazcık da kitaptan hatırladığım kadarıyla söylüyorum. Fighting Pit'lerin açılması işte kocası yani düğünü var. Ondan sonra da işte büyük savaş, yani büyük arenada savaşırsan işte krali kraliçenin önünde savaşacaksın muhabbeti var mı Martin? Evet. İşte o olaylar sırasında işte e, bir ejderha yüzleşmesi söz konusu olacak. İşte büyük olay o aslında. Önümüzdeki Anladım. bölümün Liyaydı benim benim ıı, öngörüm onun dışında tabii Jon'un Kale'ye geri dönmesi muhabbeti olacak Vallahi ne bilmiyorum o geri gelecek evet ondan sonra işte orayı toparlayacak Winter işte, gördük, White buklar diyecek aynen Stanis'i geri çağıracak mı sence Stanis'i geri çağırmaz bence çağırmaz diyorsun geri gidemez kerifin öyle bir şey yok <gülüyor> Winter geldi çünkü Winter geldi diyorsun. Winter is coming. Ya da diyecek ki White Walker'lar geliyor. Bize geri dön. Altıncı bölüm. Evet. Mother's Mercy kısmı da işte ee, dediğim gibi o Cersei'nin davası mı Cersei'nin davası, evet. Muhabbeti olacak. Lan koskocaman ee, Game of Thrones'un 5. sezonunda bu hafta değil önümüzdeki hafta bitiriyoruz. Değil mi? Evet. Bir, bir sene daha bekleyeceğiz. Bir 10 bölüm daha izleyeceğiz. için. Hakikaten yani. kadar Yok. Ya bu bence büyük şerefsizlik. <gülüyor> <gülüyor> büyük şerefsizlik deriften paraları bu kadar yatıyor ki. Hayır abi ya paraları var bence. Yapmak isteseler yaparlar ama prodüksiyonu da yani adamlar 9 ay çekim yapıyor yani. Evet 9 ay çekim yapıyor. İşte her bölüm için bir çekim yapıyor. Tabi bunun en büyük en büyük şeyi e, şerefsizliği Sherlock yapıyor. <gülüyor> Zaten 3 bölüm çıkartıyorsun. Sherlock çık çıkıyor mu bir daha? Tabi tabi. Evet. Geliyor dördüncü sezon. Dördüncü sezon evet. Gelecek. O da seneye geliyor. Ee, bu senenin sonunda da Christmas episode yayınlayacaklar. ha iyiymiş. Evet. O zaman toparlamak gerekirse Evet. Toparlamak gerekirse. Çok güzel bir bölümde son bölüm. 8 bölüm. Evet. Aksiyon anlamında da hikaye aksiyon anlamında. Aksiyon anlamında doyurucuydu. Görsellik anlamında doyurucuydu. olan anlamında doyurucuydu. Anası Jon Snow'un bir White Walker'ı Kapışmasını izlemek çok güzeldi. Ee, evet. Şansa bala göte yendi. Aynen. Evet tabi ne derler? Ne derler? White Walker'ların kralını gördük tekrardan. Evet. Onu daha önce bir kere gördük sanki. Gördük gördük. Bebeği çevirdi ya White ee, Bebeği çevirdi. Ama yani o bebeği ne oldu mesela? Aa o bebekte işte White Walker olacak. Ne olacak? Yani Caster'ın bütün piçleri White Walker oluyor. Eee. Tamam. Sokakta gördüğü White Walker'ı alacak. Donduracak. bak Sonra bir aksiyon şeyin oğlu ölmüş. Bir de tabii şey sahnesi de biraz rahatsız edeceğiydi. Ne sahnesi? Yani o hani daha demin bahsettiğimiz Wilding Hatun vardı ya. Evet. Onun aslında ölmesinin tek sebebi ona çocukların saldırması ya. Evet. Çocuk Wrightların saldırması. Evet çünkü kızlarını bıraktı. Evet. Ya o biraz hani böyle... E Çocuk cesetleri de dilitiyor olmaları biraz rahatsız edici değil miydi? Rahatsız edici ama fark etmiyor ki her şeyi dilitiyor. Adamları öyle bir avuklu güç var yani. Vallahi... Ayrıca böyle havayı bozup milleti öldürüp kendi yanına çekebiliyor ki. Evet. Güzel ama ya o herifler bir duvarın karşısına diğer tarafına geçir mi acayip eğleneceğiz yani ben sana söyleyeyim. Duvarın öteki tarafına geçemiyorlar işte. o herifler işte. yüzemiyor galiba. Yüzemiyor ayrıyetten şey var işte dizide çok bahsedilmiyor da Hani e, bütün Wall'da aslında şey var. Enchantment var. Büyü var yani. O yüzden geçemiyorlar o duvarı. Anladım. Evet. Doğru. doğru. Evet. Arkadaşlar. Evet. Seçim öncesi Game of Thrones bölümümüzün <gülüyor> sonuna, sonuna yani. geldik. Bir de seçim sonrası Game of Thrones yapalım mesela. Seçim sonrası Game <gülüyor> of seçim, Thrones Çünkü seçim günü e, yayınlanıyor. Daha doğrusu ertesi sabah. Seçim Millet sonrası Game şey... of Thrones izleyemeyeceğiz. Ooo. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten. Sabaha kadar değil mi? şey olacak şimdi. O kim kazandı? Yok Tabii sandıklar o açıldı. Ya, Açılmadı. İşte, oy, oy. Eurovizyon şarkılaşması gibi. Oy sayımı sırasında elektrikler kesilmiş de, sandıklar değiştirilmiş de, bilmem ne de işte çöplüğün arkasında 15 bin tane oy pusulası bulunmuş da falan filan o tarz şeylerle uğraşacağız. Evet. Yarın onun şeyi var. Koşturma önesi var. Neyse. Ben oyumu... Iı, <gülüyor> Evet. Ege'den El geldi Yok yok. Oyunu Dener Targaryen'dan yana kullanıyorum. Oo Targaryen. Tabii. Targaryen'ların lafı neydi ya? Targaryen'in lafı e... neydi çok hatırlayamadım. Şimdi eee Stark'larınki Melle Winter is Coming. Ondan sonra eee şeylerin ki sen söyle. Eee Lannister'larınki We Weepay... var. Bir de işte e... Targaryen'in ki neydi hakikaten ya? adlı bir şeydi galiba ama Dur bakalım. Salem's Fire Houses. Aslında bu George abimizin şey Novella'larını da okumak lazım. Bayağı bildiğin adam soy ağacı falan çıkarmış. Baksana. Oha, bu Tiger tar yanların soy ağacı. <gülüyor> Çokmuş, çok. Evet. Ama burada yazmıyor. House Tiger diye aratalım. Hmm it coming. Evet. Ee, Ufaktan bitirelim. Evet. Bitirelim. Hah bak House style fire and blood. Ha fire and blood tamam. İşte sıçacağız ağzınıza şey. House Erin'inki e, as high as honor. Eğerini de sikler atlar. Balon fader sigini. Evet. Leinster'in şiş mi? Mirror ve Geoffrey'ninki ha Geoffrey'ninki farklıymış. Sikerler Geoffrey'nin. <gülüyor> Arasyonların ki Ours is the Fury. He. Evet arkadaşlar. Ufaktan bitirelim. Evet. En son olarak ben aslında şey Greyjoy'ları da siktiler attılar ya. Evet attılar onu ya. Onunla ilgili bir şey de yapmadılar artık. Boş ver onu. Greyjoy'ların hiç o adaları hiç şey yapmayacaklardı. Evet. Ya. Aslında orada hiç da güzel şeyler. Evet. Güzel şeyler dönüyor aslında kitapta da. Neyse. O, o zaman eee. Zaman... <gülüyor> Geekstra.com diyorum. Geekstra.com. Artık bir de herhalde de... son iki bölümü çekeriz. Aynen. Son iki bölümü çekeriz. <gülüyor> Öylece Game of Thrones da... Balkon KP Edition. Sonlanmış. Balkon KP Game of Thrones Edition'ı sonuna gelmiş oluruz. Evet. Hadi Geekstra.com. Bye.